İyi günler sevgili Açık Radyo dinleyicileri. Ben Selim Badur. Ben Beti Gülöngen. Efendim 22 Mart 2013, bir cuma günü Açık Radyo'nun yeni stüdyolarında e, Topan'dan size sesleniyoruz. İlk 94, programımız Evet, bizim ilk programımız 94.9 Açık Radyo'dayız. Önce sağlık programı dinli, belirtim canlı yayındayız ve bugün konuğumuz... Kısa bir süre sonra tam olarak 12-14 Nisan 2013 günü İstanbul'da toplanacak birinci uluslararası homeopati konferansının düzenleyicilerinden. Aynı zamanda Homeopati Derneği Başkanı Sayın Uzman Doktor Gündur Başar. Hoş geldiniz efendim. Teşekkür ederim. Hoş geldiniz. Ee, evet Sayın e, Gündur Başarılı biz e, hem e, bu birinci uluslararası homeopati konferansı Türkiye'de ilk defa alıyor evet. hem de e, alt başlığı da ilginç geleceğin tıbbı homeopati Türkiye'ye girişinde akademik ve yasal bir duruma bir bakış aslında programa şöyle bir göz attım herhalde bu konuda bize daha fazla ayrıntılı bilgi vereceksiniz ama. Konuşmacılar arasında Yunanistan Homeopati Derneği Başkanı, Almanya'dan böyle bir derneğin yetkilisi, İstanbul'dan yeni 100 yıl Üniversitesi Ezel Fakültesi, Sağlık Bakanlığı, Biyoloji ve Tıbbi Ürünler Koordinasyon Daire Başkanı, İngiltere'de Homeopati ve Bulgaristan'da Homeopati Derneklerinin başkanları ya da yetkilileri, aynı zamanda Türk meslektaşlarıyla bir araya gelecekleri bir konferans gününde konuşmalar dizisiyle Karşımızda olacaklar hatta kapanış konserinde de Yohanna e, Straveda, ve Teva, keman dinletisi verecek. Evet. Böyle bir ilginç program var 12-14 Nisan'da herhalde Homeopati Derneği'nin web sitesinden e, ki o bilgileri biz sizden rica edeceğiz birazdan bulabilirler. Ama ben sözü uzatmadan size bırakayım. Biraz bu konferanstan başlayıp sonra da sizi dinleyelim. Buyurun efendim. Evet. Ee... Şimdi homopati 250 yıllık bir bütünsel doğal yan etkisiz bir tedavi bilimi ve sanatı diyoruz biz. Fakat Türkiye'ye girişi biraz gecikmiş durumda. Çünkü işte Avrupa'da bazı tıp fakültelerinde okutuluyor. Ayrıca doktorlar için özel kurslar var. Ve ilaçlar satılıyor, birçok eczanede bulunabiliyor. Amerika'da öyle, işte Brezilya'da da tıp fakültesinde okutuluyor, Hindistan'da bir dünyanın birçok yerinde. Bir tek işte Türkiye, İran ve Irak'ta olmadığı hesaplanıyor Dünya Sağlık Örgütü'nün verilerine göre. Dünya Sağlık Örgütü'nün de tanıdığı en büyük alternatif tıp te tedavi sistemi aslında. Çin tıbbı ve Hint tıbbının yanı sıra ya yani alternatif tıp olarak tanımladığı bir sistem. Türkiye'de şimdi ilaçların Türkiye'de satılabilmesi için yasal düzenlemeler yapılıyor. Ama homopati ilaçları aslında tıp ilaçları gibi hani bir semptoma karşılık olarak kullanılan ilaçlar değil. Bu bütünsel bir tedavi. Yani bir kişinin bütününe bakıyoruz. Yalnızca fiziksel olarak bütün hastalıklarını değil. Aynı zamanda duygusal, zihinsel, bütün özelliklerini de kapsayan bir ilaç veriyoruz. Bünye tedavisi. Bu çok eski bir anlayış. Ve ...başarılı bir şekilde de uygulanıyor. Çünkü kronik hastalıklarda aslında tıbbın çok da başarılı olamadığını görüyoruz. Yani tedavi edilen bir kronik hastalık neredeyse yok gibi. İşte... Şeker, yüksek tansiyon, depresyon, astım, migren, e, MS bunların hepsi için hastalar sürekli olarak ilaç kullanmak zorundalar. Yani bir ilaç içip de ertesi gün daha iyi hissetmiyorsunuz. Baş gibi bir şey olmuyor bunlar da. E, ama aslında bunlar da tedavi edilebilir hastalıklar. Kalıcı bir tedavi sağlanabilen hastalıklar homopatiyle. E, tabii ki uzman bir doktorun bunu yapması gerekiyor. E, ve Türkiye'de hem ilaçların... ...işte Avrupa'ya uyum yasaları... ...çerçevesinde ilaçlar da... ...ruhsatlandırılacak. Bu böyle bir bir tür giriş olacak. Yani homopati Türkiye'de yasal olarak... ...tanınan ve uygulanabilir bir alan... ...olacak. Ama bunun... ...bilgisine sahip olması gerekiyor evet. insanların. Yani işte çünkü dediğim gibi... ...ilaçlar baş ağrısı için... ...bu ilaç, mide bu için bu ilaç... ...ya da astım için bu ilaç gibi alınıp... ...kullanılabilecek ilaçlar değil. Nasıl olduğunu... ...ve nasıl yazılabileceğini hem doktorların bunun bilgisine sahip olması gerekiyor hem eczacıların. O yüzden işte Sağlık Bakanlığı'ndan da e, e, İlaç Eczacılık Dairesi'nden bir daire başkanının bu konudan sorumlu daire başkanı e, Eczacı Aslı Hanım'ın katıldığı e, İstanbul Eczacı Odası'nda desteklediği duyurularını yaptığı böyle bir e, konferans düzenlemeyi uygun bulduk biz bu dönemde üniversitelerden de birçok anabilim dalı başkanlarını da davet ettik. Yani hem akademik hem işte ruhsat otoritesi yani devletin otoritelerinin hem de diğer bilgilenmesi gereken bütün insanların gelip homopati hakkında fikir sahibi olabilecekleri bir konferans olsun istedik. Dünyada da bu ilaçlar ruhsatlandırılarak kullanılıyor herhalde değil mi? Evet yani şöyle bir farmakope var. Farmakope'ye Esas alınarak ruhsatlandırılıyor yani devlet buna bir onay veriyor ama devletin onay vermesi e, illaki hani reçete ile satılır mı anlamında soruyorsanız bir dozun üstü reçete ile satılıyor belli bir doza Hı -hı. kadar e, herkesin alabileceği ilaçlar. Ama işte bizde de hani bu Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu'ndan görevli geldiğinde de sanıyorum o ruhsatlandırma boyutunu el alacak herhalde. Evet, yani onların şu ana kadar yaptığı bir takım çalışmalar var. Biraz er onlardan bahsedecek Hı -hı. herhalde ve nasıl sonuçlanacağını anlatacak. E, Türkiye'de evet. prosedürün nasıl olacağını. Evet. İlgi nasıl? Konferans herhalde ilginçtiriyor böyle ilk. E e, şimdi yani homöpati biz işte beş yıldır e homöpati eğitimleri veriyoruz Hı -hı. İstanbul'da. E başka yerlerde de veriliyor Türkiye'de. Oraya gelen öğrencilerden tabii bir ilgi var ama bizim asıl istediğimiz hani homopati hiç duymamış bir şekilde tıbbi protein içinde olan insanların gelip ilgilenmesi. Evet. onlardan henüz şu ana kadar istediğimiz oranda bilgi yok açıkçası. Açık <gülüyor> i̇şte açıkladığından duyuruyoruz bu esnede. Bir iki sorun olacak size herhalde soru kısmına geçebiliriz. Evet. Bizim bu homeopati ile ilgili yani özünde doğal bütüncül ve yan etkisi bir tedavi yöntemi deyip 220 yıl kadar önce Alman ekim Samuel Hahnemann tarafından Hahneman'da, geliştirilmiş evet. ve ilki olarak hastaya zarar vermeden uygulanması tedavinin çok önemli bir ilki ama tabi Hahnemann'dan da belki 15 asır önce bunu tabi hipokrat söylemişti. Tabii tabii. Yani doğru. o yeni bir şey değil. Hani söyledi kimse. O yeni kimse, bir şey hayır, değil. Kimse <gülüyor> zarar vermek istemiyor herhalde. Evet. Bir iki sorun var derken mesela e, homeopatiye karşıyım ya da e, alternatif Hı -hı. tıbbı e, beğenmiyorum e, ve e, klasik tıbbın yüz savunucusuyum. Lütfen böyle görmenizi istemem ama hani belki bu sorularla e, dinleyicilerimizi biraz daha aydınlatmış olabilir miyiz evet. kaygısıyla sizin Hı -hı. web sitenizden aldığım bilgilere ait Daha açmanızı rica edeceğim var bir iki nokta. Mesela tedavi edilen klasik tıpta tedavi edilen kronik hastalık yok. Bu çok iddialı bir söyleyip. Ben buna hiç katılmıyorum. Örneğin sadece semptomlara yöneliktir. Klasik tıp e, tedavi edici değildir. Bu doğru bir şey değil. Gerçek değil bu. Yani ben enfeksiyon <gülüyor> hastalıklarıyla çalıştığım için enfeksiyon Hı. hastalıklarında e, herhangi bir evet. enfeksiyon hastalığı etkeni. Yani ben ülser ya da bir endokrin sorunlarla çalışmıyorum ama enfeksiyon hastalıklarında tek bir amaç vardır. Semptomlar e, değil tedavi evet, Ama enfeksiyon hastalıklarının büyük çoğunu da okut aslında. Bizim Kronik tabii, hastalık tabii. dediğimiz ha kapsama örneğin, girmiyorlar. Tabii kronik hastalıklarda enfeksiyon hastalıkları dediğiniz gibi çok fazla örnek yok ama bugün hepatit C, kronik hepatit C enfeksiyonun eradikasyonu, falan Ama bu bahsediyor. iyi bir örnek aslında. Mesela kronikleşen hastalıklar aslında benim söylediğim şey iyi bir örnek. Mesela Hı -hı. verem de iyi bir örnektir. Verem mikrobu her yerde bulunur ama herkes hastalanmaz. Yani verem mikrobu ile hastalanmak bir tür verem alerjisi gibidir neredeyse. Ama e, bu, bunun, bunun reaksiyon... bilimsel nedenleri var. Yani sadece tabii mikro bu da bilimsel organizasyon... bir alan zaten. Ee, onu soracağım. <gülüyor> <gülüyor> ee, o bilimsel kısmını yani <gülüyor> tamamen öğrenmek amacıyla ne olur yanlış anlamayın. Yani e, örneğin e, herkes aynı mikrobu aldığı zaman hastalanmıyor. Elbette mikroorganizmanın alınan mikroorganizman miktarı koşulları bireyin evet. kendisinin değil imni mi? sistemi, reseptörünün bulunmaması falan gibi böyle yüz tane maddelik nedenler var. Tabii tabii var. doğru. Şimdi mesela e, pardon Becikül sen bir şey söyleyecekse e, devam edebilir Hastalığı değil hastayı tedavi etmek. Çünkü klasik tıp e, sadece e, semptomları Şikayetleri ortadan kaldır hastalığı hmm. dildiniz ki buna katılmadım belirttim. Mesela mide ülseri herkes de aynı değildir. Yüzde yüz katılıyorum buna. Belki hmm. 50 tane nedeni vardır ama klasik tıpta mide ülserinin tedavisini tek bir e, tedavi yönteminden yaklaşmaz. Ben mi yanlış biliyorum? Yani 50 neden vardır mide ülseri oluşan. 50 evet. tane de tedavi yöntemi vardır klasik evet. tıpta evet, öyledir. Şimdi... Yani. E, homeopati... Şimdi o cümleleri teker teker böyle cımbızla çekip aldığınız zaman... ...evet ona, onlara karşı şöyle bir şey söyleyebilirsiniz ama... ...bir genel e, hastalanma biçimine bakmak lazım tamam, aslında. Tamam o zaman öyle bakalım tek tek cımbızdan yapayım. <gülüyor> Malibis, şöyle şey, bir şey anlatayım ben size isterseniz. Yapayım. Yani e, şimdi hiçbir e, e, hastalığın... E, ...şöyle söyleyeyim bir defa ilaç hipotezlerimiz bizim aslında çok mekaniktir. Yani işte tansiyon ilacı verdiğiniz zaman... E, şey ayrıca tartışılabilir yani enfeksiyon onu sonra konuşuruz ama Tabii. daha bir şey örnekler e, vermek lazım belki. E, mesela tansiyon işte e, basit bir e, fizik prensibine dayanır aslında. İşte e, basınç eşittir direnç çarpı hacim diye bir e, şeyden yola çıkarsınız veya hacmi düşüren antidiüretikler verirsiniz. E, ...diyaritikler verirsiniz. Ya da e, damar duvarlarını genişleten... ...işte bir yani... ...alfa broküler, beta broküler, e-slimitörlü bir ilaç verirsiniz. Dolayısıyla yalnızca mekanik olarak... ...bir şey yaptığınız için aslında... E, Tansiyona sebep olan şeyi tedavi etmiyoruz tıpta, o yüzden hastalığa Tabii. dair bir tedavi 100 yok, bu yani bunda hiç ee, yok. Şimdi yani. ben de bunu anlamak çok zor. Yani ben 10 yıldır homöpati ile uğraşıyorum ve herhalde ilk 5 yılımın bunu anlamaya çalışarak geçtiğini düşünüyorum. Hala da bizim kurslara devam eden öğrenciler mesela ilk bir sene pek fazla bir şey anlamadıklarını görüyorum. E çünkü şöyle bir düşüncemiz var. Biz her semptoma bir ilaç veriyoruz aslında. Ee, ve semptomları ortadan kaldırırsak hastalığın ortadan kalktığını düşünüyoruz. Yani bu akıt hastalıklar için e, en azından dışarıdan doğru yönü. Aslında akut hastalıklar için bile doğru değil. Ama bu dediklerinizi yüzde yüz katılıyorum. Bir kere Hı. ben bir klinisyen değilim. Her ikimiz de Betü Gül'le. Ben de birer temel bilimciliyiz ve daha çok evet. araştırmayla uğraşıyoruz. Yani evet, hastalığa evet. bizim ilgimiz yok. Onun için ilaç firmalarıyla hiçbir bağlantımız yok. <gülüyor> Hemen onu belirteyim. Şimdi tamam. şöyle bu dedikleriniz çok doğru. Ama bu dedikleriniz böyle bir durum var diye bunun üzerine bir şey inşa ediyor ama durum böyle değil Yani e, bütün e, klasik tıp sadece semptomlara yönelir. Böyle bir şey yok. Hayır. Yani tedavi ve küratif olarak etkene. İlaç yani tedavisi etkenin... öyledir ama ilaç hayır, tedavisi. Hayır böyle de... buna katılıyorum. Tabii Hı -hı. ki semptomlara yönelik tedavi biçimleri var ama. Şimdi pratikte nasıl uygulanır tedavi... önemli. Yani, yani... kitaplarda birçok şey yazıyorlar bir ama pratikte insanların geldiği yani zaman enfeksiyon hastalıkları diyelim. Peki bir başka zaman, konuya yani, değinelim. Ben sadece mesela... dediğim gibi <gülüyor> anlamak için soruyorum. Örneğin evet, ama ben, e, ben bir şey söyleyemiyorum. Ayuçkallah lütfen <gülüyor> pardon <gülüyor> <gülüyor> sustun. Siz bir, tamam diyene kadar lütfen kesmeyin ne olur. <gülüyor> Çok size, e, şimdi şöyle, ben de yanlış yaptığımız programda sizi e, Şimdi, e, 10, e, yıl, 10 yıldır, e, 10 yıldır ben de yani klinisyen olarak çalıştım, ihtisas yaptım falan. Sonra bir 10 yıl kadar diye yani ben de 25 küsür yıllık tıp doktorum. E, Büyük evet. klasik bir tıp doktor olarak eğitildim. O yüzden bu düşünme biçimini biliyorum. Yani e, biz başka şeyler yapıyor gibi görünsek bile, işte hastaya en fazla bir diyet önerebilirsiniz, işte yaşadığı koşulları değiştirmesini önerebilirsiniz. Böyle şeylerin Hı -hı. önemi biliniyor tabii ki tıpta. Ama pratik olarak yaptığımız bir şey değil. E, pratik olarak tıbbın büyük bir bölümü şu anda ilaç tedavisine dayanmakta aslında. E, çok fazla klinik çalışma ve araştırma yapılıyor olabilir ama bunların da çoğu aslında ilaç tedavisini destekleyen şeyler. Yani on yılda ilaç geliştiricisi olarak çalıştığım De, için evet, gayet esinden, iyi biliyorum e, o sektörü. Genetik alanıza doktorunuz var Almanya'da. Evet, e, yani e, bilimsel bir, bir bakış var. Şöyle yalnızca Bilimsel bakış. Yani laboratuvarda bir şeyin etkisini göstermeniz bu insan vücudunda yüzde yüz etkileyeceği anlamına gelmiyor. Evet. Öyle olsa hiç günlük çalışmalar yapmaz. Evet. Yani laboratuvar yüzde yüz işte bakteri inhibe eden antibiyotikler var. Yüzde yüz e, serotonin reseptörlerini bağlayan Kesinlikle. antidepresanlar var. İşte yüzde yüz e, reseptörlerini bağlayan e, enzimi inhibe eden var. Ama insanlara verdiğiniz zaman böyle olmuyor. Çünkü insan çok. ...karışık ve komplike kesinlikle. bir organizma... Üzülüyoruz ...ve muhtemelen de... E, ...bir tek de fiziksel olarak... ...ön görebileceğimiz şeylerden oluşmuyor. Kesinlikle yani kesinlikle. hiçbirimiz... ...mesela tıp öyle diyor bize... ...biz milyarlarca biyokimyasal reaksiyonun bir sonucuyuz... ...ama hiçbirimiz kendimizi bu kadar... ...biyokimyasal reaksiyonun sonucu olarak... ...tanımlamak istemeyiz. Yani hepimizi... ...çok katılıyorum tabii. E, şimdi genetik olarak da... ...baktığınız zaman mesela hepimiz birbirimize çok benziyoruz. Artı, yalnızca birbirimize değil... ...maymunlara, işte hatta evet, biliyorsunuz... Evet. ...öyle çalışmalar vardı. Sus falan evet, da... ...çok evet, benziyoruz. Yani yüzde 93 neredeyse evet, işte... Evet. Kro ...tanımlanan kromozom yapısı... ...aynı deniyor falan... E, ama bizim aramızda farkları oluşturan başka şeyler var. Yani bunların çoğu da işte hayallerimiz, e, davranış biçimlerimiz, e, tutkularımız, sevdiklerimiz, istediklerimiz, istemediklerimiz, e, hissettiklerimizden oluşan kocaman bir dünya yani. Asıl farklılık orada. Yani, e, Ve tıp bu farklılığa uzanmıyor. Anlıyorum. Yani kronik hastalığın i̇şte be, burada beni, bir şeyi e, var. Anlamaya, beni rahatsız eden deyimini kullanmayacağım. Beni anlamaya çalıştığım da bu. ...işin ciddi ciddi bir metafizik tarafına kayış var. Mesela e, herhangi bir şekilde ileri tetkik ya da inceleme gerektirmez... ...homiyopatik yaklaşımlar biz sadece sözel hikaye üzerinden gideriz. Bu ne kadar doğru bir şey. Şimdi şöyle söyleyeyim. Hani tekrar bu şeyi söylememe tamamlamama izin verirseniz Lütfen. fizik parça, bu fizik bölüm bunun bir parçasıdır. Bu metafizik bir şey değil. Yani öyle ben öyle e, yok hiç metafizik bir şey değil. değil bu mi? gösterilebilecek bir şey ve sonuç olarak tıp klinik bir bilimdir ve siz hastaları klinikte iyileştirebiliyorsanız aslında laboratuvarda ne söylendiğinin çok da bir önemi kalmıyor. E, klinik bilimdir, e, klinik, klinik homopati. bilimdir, homopati. Homopati de klinik bilimdir. Tıpkı tıp, tıp, tıp, klinik bir bilimdir. Yani hastaları iyileştir Siz Aynen, şöyle. Maddenin sonunda. kimyasal özelliğini kısmını azaltıp enerji kısmını arttıran bir molekül ya da bir yaklaşım. Şimdi öyle tanımlamak, tanımlamak için bazı şeyler kullanıyoruz ama bu gerçekten homopatiyi tanımlayan şeyler değil aslında. Aslında yani... dinleyiciler açısından homopatiyi bir tam tanımlasak, hani siz nasıl evet. tanımlıyorsunuz? Müzik arası Zaten vermemiz lazım Konvansiyonel <gülüyor> tıptan <gülüyor> o zaman farkı ee... olarak hani bir tanımlama yapsak. Evet. O Betiyor, sen... bir bir tanımlama alalım sonra bir müzik arası verelim sonra devam edelim. Tamam evet. bu söylediğimiz şekilde tanımlıyoruz biz. Yani doğal maddelerden oluşturulan ilaçlarla yapılan bir tedavi. Bütünsel bir tedavi yan etkisiz ve işte kalıcı tedavi sağlayan bir yöntem olarak. Doğal maddeler yani bitkiler veya. Bitkiler, hayvanlar, evet. mineraller yani Tüm bütün, doğadaki... bütünsel yapılarda evet. bunlar kullanılır. Artı yani... sentetik maddelerden de ilaç yapabilirsiniz. Yapılmaz değil ama. Hanımının zamanında 300 tane homöopatik ilacın etkisini göstermiş ve tıp dünyasındaki ilk klinik çalışma homöopati de yapılmıştır. Yani ilaç et, ilacı insanlar üzerinde ne bir etkisini gösteren ilk alan homöopati. Ama Şu i, ilaçların da hiçbir... tamamı sentetik değil ki ilaçların da belki Ta, ya, de değil Bir kısmı doğal maddelerden hazırlanmıştır. Zaten ben soruyorum yani. doğal bir şey değildir yani. Ee, Antibiyotikler de öyle ilk biliyoruz. Evet mantarlardan. Yani. yani ilaçlar sentetik de alternatif tıpta kullanılmıyor. Yok yok. O yüzden yani, biz öyle değil. Değil öyle değil yani onu yalnızca tanımın bir parçası olarak Kesinlikle orada hiç Yani şey e, homopatiyi e, mesela öyle derseniz fitoterapi de doğal bir şeydir ama fitoterapi endikasyona dayalı bir metodtur mesela. Bütünsel bir yöntem değildir. O zaman, aynı semptom için siz bir e, ilaç kullanacağınıza kimyasal bir şey kullanacağınıza bir e, bitki kullanırsınız. O da aynı etki ha. gösteriyor dolayısıyla o da masum değildir aslında. Yani o ilaç zaman şeyi belki var. bitkisel tedaviyle olan farkını da müzik arasından sonra... Tamam. Sorun. Tamam. Peki, ee, bugün homeopati konuşuyoruz ve ilk parçamız müzik arasında e, bir Georges Brassens parçası dinleyeceğiz. Ama kendisinden değil, bir rak grubundan Fransız rak grubu Debussy Lezenk Ve parçanın adı bir Brassens klasiği Murir pour les idées. Murir pour des idées L'idée est excellente, moi j'ai failli mourir de ne l'avoir pas eue. Car tous ceux qui l'avaient, multitude accablante, en hurlant à la mort me sont tombés dessus. Ils ont su me convaincre et m'amusent insolente, abjurant ses erreurs, se rallient à leur foi. Avec un soupçon de réserve toutefois, Mourons pour des idées d'accord, mais de mort d'accord, mais de mort lente. Jugeant qu'il n'y a pas péril en la demeure, allons vers l'autre monde en flânant ton chemin. Car, à force et l'allure, il arrive qu'on meure pour des idées n'ayant plus cours le lendemain. Or, oh, s'il est une chose amère, désolante, en rendant la malie, c'est bien de constater. On a fait fausse route, on s'est trompé d'idées. Mourons pour des idées, d'accord, mais des morts lentes, d'accord, mais des morts lentes. Les saints jean d'or qui prêchent le martyr, le plus souvent d'ailleurs s'attarde ici-bas. Mourir pour des idées, c'est le cas de le dire, c'est leur raison de vivre, ils ne s'en privent pas. Dans presque tous les camps, Qui supplante, bientôt ma dans la longévité. J'en plus qu'ils doivent se dire en aparté. Mourons pour décider, d'accord, mais de mort d'accord, mais de mort lente. Réclamant le fameux sacrifice Les sectes de tout poil en offre des séquelles Et la question se pose aux victimes novices Mourir pour des idées c'est bien beau Mais lesquelles Et comme toutes sont entre elles ressemblantes Quand il les voit venir avec leur gros drapeau Le sage en hésitant tourne autour des tombeau Pour des idées d'accord, mais de mort D'accord, mais de mort lente. Encore s'il suffisait de quelques hécatombes Pour qu'enfin tout changeât, qu'enfin tout s'arrangeât Depuis tant de grands soirs, que tant de temps Debu Sulesen grubundan dinledik bir George Brassens klasiydi Muriel de. Ben de düşüncelerim, fikirlerim için ölmeye çok saygı duyarım ama ecelimde, yatağımda öleyim. Ee, savaş meydanlarında ya da alanlarda değil diyen bir parçaydı Muriel Pulezide. Bir 22 Mart 2013 Cuma günü, 99.9 .99 açık radyoda canlı yayındayız. Uzman doktor Gündur Başar'la homeopatiği kutluyor. Konuşuyoruz ve Betügülün bir sorusu var. Evet. Ee, şimdi tabii daha çok bitkilerle hani ya da doğal olan bitki hayvan dediniz mineraller doğal olan ürünlerle hazırlanan ilaçlarla tamam. farklı bir bakış açısıyla evet, uygulanan bütünsel bir, bütünsel yaklaşım. bir yaklaşımla. Yani... Uygulanan evet. tedavi, yani bütüncül bir tedavi dediniz değil evet. mi? Ee, ama bu arada hani bitkisel tedavi diye bir şey de var. O evet. fitoterapi dediğimiz. Ondan farkı nedir? Şimdi e, bir defa bitkiler e, yani de kullanıldığı gibi kullanılmıyor de. Bu ilaçlar ileri derecede ederek edilerek hazırlanıyor. Ama tek farkı bu değil. Yani bu kısmından daha önemli olan homopatinin bir bünye tedavisi olması. Ee, yani şimdi, mesela e, örnek vererek tabii tabii örnek çıkması. vererek anlatayım Şimdi şöyle diyeyim bir somopatide e, işte bir hasta geldi diyelim ki bize Yani tıpta çok klasik örnekler vardı ben bunu hep mesela nezle üzerinden vereyim işte nezle olan bir insana ne verirsiniz burnu akmasın diye bir tane antistaminik verirsiniz baş ağrısı için bir tane enerjizik verirsiniz ...işte tonsilliti varsa bir tane antibiyotik... ...onun yan etkisi için bir başka ilaç... ...bir tane ateş düşürücü, antibiyotik... verirsiniz ve bir torba ilaçla Kesinlikle. dönüyor aslında. Ve hepsi de semptomları geçiriyoruz. Evet, şöyle. her bir semptom için bir ilaç veriyorsunuz. Ve aslında... E, ...yani nezle bir tane hastalık, bunu herkes biliyor... ...ama bir evet. tane ilacı yok. Ve... E, Nezle önemi de ya da baş ağrısı da şey değil aslında. Yani akut olan hastalık zaten organizma kendinden iyileşiyor. Yani tıpta bizim kabul etmediğimiz iki şey var. Bir tanesi insanların kendinden iyileşebileceği düşüncesi. Yani ancak tıp onu iyileştirir gibi düşünceye sahibiz. İkincisi de e, semptom, yalnızca semptomlara yönelik bir tedavi yaptığımız. Belirtileri. Evet yani sanki nedenlere yönelik bir tedavi yapıyormuş gibi görünüyoruz ama nedenler o kadar mekanik ki, ki hastalığın gerçek doğasını ha Açıklamıyor o yüzden şimdi hani daha diziz management gibi şeylerden bahsediliyor ama gene de onlar da hep fiziksel semptomları ortadan kaldırmaya yönelik dolayısıyla akut hastalıkta bu çok önemli değil çünkü siz mesela baş ağrısı için ilaç alıyorsunuz ee, baş ağrısı ağrı kesici yanlış ağrıyı hissetmenizi engeller aslında yani ağrının nedenini ortadan kaldırmaz <gülüyor> dediklerinizi yüz yüz katılma doğru evet. değil bunlar. Niye biliyor musunuz? Bakın nezle ya da grip. Şimdi ben bunu bir tamamlayayım. Peki. Bak. Ay ben sizi çok kestim. Özür dilerim. Dolayısıyla birkaç saat sonra... Başarınız geçiyor ve siz de hani ilacın geçirdiğini düşünüyoruz genel olarak. Ama ilaç dedim yalnızca sizin hissetmenizi engelliyor ve aslında organizma kendi kendini tamir ediyor. Şimdi akut hastalıkta, kronik hastalıkta bu olmuyor. Yani kronik hastalıkta siz o gün için 24 saat etkili anti var. O gün için hastanın ilacını, düş tansiyonu düşürüyorsunuz. O gün için şekerini düşürebilirsiniz. Ama hastalık düzleme hala orada olduğu için. Yani şekeri hastalık... arttıran, tansiyonu arttıran nedenleri ortadan kaldırmadıkça siz yapay olarak onları geçici, palyatif olarak indiriyorsunuz. Ee, yalnızca ortadan yani nedenler değil, bazı bünyeler buna eğilimli. Çünkü bunu hı hı. şimdi artık genetik olarak tabii, tabii, tabii, gösterebiliyoruz tabii, tabii, tabii, zaten. Yani diyorum. bu bazı bünyelerde oluşan tabii. bir şey ve o bünyeyi tedavi etmezseniz her gün semptom için ilaç vermek zorunda kalırsınız. Pek çok ile bu bünye tedavisi Evet, bünye musun? tedavisi sağlanabiliyor. Ee, Belki bütün tüm var ama hani nezle... O yüzden de farklı fitoterapiden. Hani... Yani fitoterapi her, her semptom için bir ilaç alıyorsunuz. Hmm. E, gene aynı şey oluyor. Kimyasal evet. yerine sanki daha masum bir şey alıyorsunuz evet. ama bir tedavi aynı olmuyor. Şey. Homopati ile bünyeye dair bir değişiklik Şu yapabilirsiniz. İki nokta mesela nezle ya da grip diyelim. Nezlede de var ama somut olarak grip. Şimdi grip tanısıyla giden ya da grip Hı. bulgularıyla giden hastaya dediğiniz gibi e, burun damlası e, boğaz pastili ateşi varsa antibiyotik Hı. bir analjezik falan verir dediniz. Evet. Bunları yapmadan. Bu beş kalem semptoma yönelik yani şikayetlere yönelik o şikayetleri giderici ama etkenin kendisine yönelik olmayan tedavi yolunu seçmeden sadece grip etkeni olan influenza virüsü ya da nezle evet. etkeni olan rinovirüs'e bir antiviral vererek evet. siz bu etkeni ortadan kaldırıp tedavi edersiniz o beş kalemi de yazmazsınız. Bu Doğru. da bir yaklaşım yani şunun Doğru. için söylüyorum. Evet. <gülüyor> Sizin tanımladığınız şekildeki tedavi ne yazık ki tamam. yani Türkiye'den yurt dışında birçok insan tarafından yapılıyor hekim tarafından ve evet. buna... E, yönelttiğiniz eleştirilere yüzde yüz katılıyorum. Şimdi ama bu tedavinin verilmesinin bir amacı var. Yani benim de onlara da onlara bir noktada katıldığım bir şey var. Yani insanlar neden rahatsız oluyor? İnsanlar, insanlar ben boğazımdaki rinomirüsten rahatsız oluyorum demiyor. İnsanlar ateşten Aa, evet, rahatsız oluyor. Tabii, i̇nsanlar evet. boğaz arsından rahatsız Dolayısıyla o semptom baş edemeyeceği kadar güçlüysa aslında onu geçirmek zorundasın. Hayır. Semptomları e, tedavi ediyorsa... de e, böyle şeyler var. Yani akut olarak kullanılan ilaçlar var. Ve aslında semptomları geçirmekte daha yararlı. Tabii. E, Çünkü şey homopatide. ...homopati. Hı hı. Çünkü semptomun bir anlamı var aslında. Semptom boşu boşuna üretilmiyor. Tabii Ve oluyor, her bünyenin ürettiği semptomlar biraz farklı. Kesinlikle. Yani e, hani gripten başlık... ...epidemilerde az çok benzer şeyler tabii, görebilirsiniz tabii, tabii, tabii, ama... Tabii, tabii, tabii. ...her epidemide de ben bazen sınıfta soruyorum... ...yani bu sınıfta mesela... ...işte ne bileyim 30-40 yaş arası bir grup var. Hiç grip olmayan var mı? Evet. Hep 1-2 kişi çıkar. Evet, de, tabii. E, tabii ki gripten ölenler orada değil... ...ama gripten ölenler de olduğunu tabii. biliyoruz. Ve gripten 3 gün yatan var mı? Sınıfın yarısı elini evet. kaldırır. Bir hafta yatan evet. var mı? 3-5 kişi elini kaldırır. Yani... Herkesin gönle reaksiyonu farklıdır. Ben kolerayı veriyorum. Evet. Yıllar önce sağ amacılar civarında kolera salgını olduğu zaman o hastalıktan ölenler, hı hı. o hastalığı hafif atlatanlar, ağır atlatanlar ya da aynı mikroplarla karşılaştılar en ufak bir şikayet olmayan bir sürü insan tabii, var. Tabii bu Avrupa'da yani veba hastalığı. salgında da tabii, oldu. Tabii, yani tabii, bir tabii. bünye faktörü var. Bunu evet. anlatmaya çalışıyorum. Ve bunlar dediğim Ama o, gibi Derem yani, gibi şeylerde o, o, o, daha... E, belirgindir. Yani. Ve şimdi şunu istemez miyiz o zaman? Buna hiç reaksiyon vermeyen ya da hafif atlatan bir e, yani çok reaksiyon veren birini daha hafif atlatan birini ge, haline getirmek istemez miyiz? O zaman isteyebiliriz sistemi de, pardon. Sistem değil. Yani değil değil mi? Evet. Bunda sistem plana çıkıyor. Ama bazı mesela hipertansiyon için Tabii, dolaşım sistemi plana çıkıyor. Depresyon ben, için sistemi plana çıkıyor oraya Sizin bu hani kimyasal kısmını azaltıp enerji kısmını arttırması moleküllerin vücudun. Ee, orada bir tanımlama var. Böylece vücudun iyileşme ve savunma sistemlerini güçlendirir. Evet. Bu çok hoş bir tanımlama. Peki yani mesela bu, bir videodur. Şimdi dediğim gibi daha çok o yazı hani e, doktorlara yazılmış bir yazı değil Aynen. açıkçası. Yani herkese homopati biraz o, açıklamanız o, gerekiyor. O, Onun için. E, o web sitelerindeki bilgilere ait not aldım ve sormak istediğimi öğrenmek istediğim sadece buydu zaten. Son Anladım. nokta. Bundan sonra tamamen size artık. <gülüyor> Peki bu savunma sistemini güçlendirme derken ne kastediliyor? Yani, şimdi şöyle bir şö şey kastetebilirsiniz. Yani bazen ilaçlar vardır e, ya da bir takım böyle alternatif tıpta şöyle şeyler duyarız. Biz homopati için hmm. söyleyebiliriz. Anlamıyorum bunu. Ee şunu verdim iyi geldi. E, yani bunun ölçümü filan yok. İmmü yani yani sistemi aha, güçlendirici arttırıcı, güçlendirici nasıl arttı? yani var. bu Şimdi savunma sistemi ona, ona nasıl dair güçlenir? Dair söyle, onu daha bir şey söylemeden önce bir şey söylemek istiyorum. Ya. Bizim e, <gülüyor> mesela ço genellikle çocuk hastalarımız geliyor ve bu çocuklara iki ayda bir e, hatta neredeyse ayda bir kere en az bir hafta antibiyotik kürü yapılıyor biliyorsunuz. Yani bir hafta o insanların e, antibakteriyel tedavi almaları o mikrobun ortadan kalkması o çocuğun iyileştiği anlamına gelmiyor hmm. biliyorsunuz. Çok da evet ona. yani her Her değil. ay aynı antibiyotik tekrarlanmak zorunda kalıyor ve ailenin de yapacak bir şey yok. İşte diyorlar ki siptalcilik evet, erodikasyonu yapmamız evet. lazımmış. Bu çocuk böyle. Ama Hı. o çocuk öyle iyileşmiyor. Biz onlara bir tane homopatik ilaç veriyoruz ve o çocuk bir daha kış boyu hastalanmıyor. Bu önemli bir şey değil mi? Çocuğun bütün hayatını ve geleceğini etkileyen Yüzde şey aslında. yüz eğer bu dediğinize katılmamak mümkün değil. Yani birazcık aklı evet, beyni olan olarak. Fakat benim anladığım şey şey. Bu homopatide kullanılan ilaç ne yapıyor da? O streptokok <gülüyor> enfeksiyonunu engelliyor. Bakteriyi şöyle ya da söyleyeyim direncimizi kalktı. Bizim... Tamam anlıyor biz, yani bu insan vücudunu aslında bir ekosistem olarak kabul edebilirsiniz Kesinlikle. ki şimdi bu buna yakın bir görüşe geliyoruz hani yavaş yavaş. Dolayısıyla biz çevremizle bir bütünüz. Yani o mikroplar aslında streptikoklarda dahil olmak üzere derimizde, boğazımızda, gözlerimizde, her yerimizde varlar. Yani bütün açıklıklarda yerleşmiş durumdalar. Onlarla biz çoğu zaman barış içinde yaşıyoruz. Sonra bir nokta geliyor ki bir şey oluyor. Biz o mikroba karşı işte mukus salgısı üretmeye başlıyoruz. Oraya lenfositler hücum ediyor. İşte istamine de şarjı oluyor. Bir şeyler oluyor. Biz bu reaksiyonu üretiyoruz. Biz Ama Sansiyonu üretmezsek ama hepsi için değil tabii yani bir de evet, gerçekten vücut, olarak artık vücutta olduğunda için. hani girer girmez hastalık, hastalık yapanlar da var. Tabii yani. tabii var ama gene olarak bu çocuk hastalığından hmm. bahsettik ki hmm. o, o açıdan söylüyorum. Onlar biraz daha ender ya da epidemilerde görebileceğiniz şeyler. Eee Dolayısıyla bizim reaksiyonumuzun bir katkısı var. Yani bu reaksiyonun yerini göstermek için bunu abartarak söylüyorum. Çünkü Döntülüyor. tıpta sanki bunun hiç yeri yokmuş. Yani herkes aynı ilacı verirse aynı biçimde iyileşecekmiş be, gibi klinik gösteriliyor. Klinik. O söylemadığını biliyoruz. Yani ben yıllarca klinik çalışmalar yaptım ve o çalışmalara bakarsanız İşte ilaçlar yüzde yetmiş civarında hani plüsebo ile karşılaştığınızda yüzde yetmiş aktif ilaçta yüzde yirmi de plüsebo grubunda sonuç alırsınız. Bu semptomu düşürmek anlamında, iyileşmek anlamında değildir. Yani bir anti hı hı. çalışması yaptığınız zaman siz bu hastayı tedavi edeceğim diye yola çıkmazsınız. Tansiyonunu işte on milimetre civa, yirmi milimetre civar düşüreceğim diye yola çıkarsınız. Ve bu plüsebo grubunda da olabiliyor. Hatta mesela ben epilepsi çalışmaları yaptım. Epilepsi gibi insanların her gün ilaç alması, almazsa kriz geçireceği bir hastalıkta bile yüzde yirmi plüsebo ...plasaba grubunda aynı sonucu alıyorsunuz. Şimdi plasaba zaten çok soruşturulan bir şey. Yani insanlar ilaç aldıklarını düşündükleri için mi iyileşiyorlardı... ...yoksa bu gerçekten bir kendinden iyileşme oranı mıdır? Bu çok konuşulabilecek bir şey. Ya plasaboyu da isterseniz bir açıklayalım. Plasaba da aynı bitmiyor. işte tıbbi ilaca benzeyen görüntü olarak... ...ama içinde hiçbir aktif madde içermeyen, hiçbir etken içermeyen bir şey. Yani bu insanlar böyle iyileşiyorlar. Semptomları azalıyor diyelim ki. Evet. Yani diğerinde de doğal bir iyileşme ise bu. Diğer insanlardan da bu şansı olduğunu düşünürseniz. Ee, zaten ilaçlar yüzde insanların semptomunu azaltıyor gibi bir sonuca varıyorsunuz ve e, bu da garip bir şey işte o zaman şu, şu demek oluyor yani biz o hastaların yarısının semptomlarını biraz azaltan ilacı o hastanın ilacı muamelesi yapıyoruz ve buna evidence based medicine deniyor biliyorsunuz bunun adına ee, bu klinik yani çalışmalar olaylar sizin çıkarıyor. anlattığınız gibi olsa eğer yüzde yüz hiç ee, ithal böyle aslında. ama böyle değil. <gülüyor> Şimdi şöyle bir şey soracağım evet. size. Mesela e, sizin söylediğiniz hani mikro bir, şu, çevre makro çevre konusu var ya. Bir tamamlayın bir dakika izin verirseniz. Ha, e, bu e, ka, yani bizim gibi ülkelerde değil ama Kanada gibi işte bütün tıbbi kayıtların tutulduğu ülkelerde mesela insanların e, ilaçlardan yararlanma oranının yüzde 35 civarında pratikte. Çünkü klinik çalışmalarda her gün insanların imza atıyorlar ilacı aldım diye. Pratikte yüzde otuz beş civarında olduğu yani internette her yerde bulabilirsiniz bu bilgileri gösteriliyor. Yani ilaçlardan faydalanma oranımız çok kısıtlı. Eee. Siz söyleyeyim. Yani ilaç sektörü ve ilaç sektörünün ürünleri, promosyonları yaptırdığı klinik çalışmaları çok eleştiren ve o konuda çok yazıp çizen birisi olarak Hı -hı. bunları yüz yüze katıyorum. Bu mikro ve makro çevremizle beraber yaşıyoruz ve onlar belirliyor insanın tepkisi. Bu zaten bizim uzun süredir üzerinde çalıştığımız One Health kavramına yani biz hastayı sadece hastalığı Hı -hı. tedavi etmek değil o hastalık nedenleri çevremizdedir mikro çevremizdedir, içimizdedir dışımızdadır diye ele alan ve öyle yaklaşan Hı -hı. bir ekibiz biz yani o Hı -hı. bakımdan ne olur sizin yanınızdayız e, tarafta mesela benim ta sadece son sorum şu müzik arası Hı -hı. vermeden önce ikinci bir müzik arası e, mesela immün sistemi güçlendiriyor deniyor bazı ilaçlar vardır ya da bazı aşılar vardır evet. e, örneğin papilomasisi için böyle bir spekülasyon var son günlerde e, işte ben bu uygulamayı yaptım Ee, iyileştiler. Peki nasıl iyileştiler? Kaç kişi iyileşti? Kontrol grubu var mıydı? Ee, başka parametre, başka parametre var. vardı. Ölçüm nedir? Yani immün sistemi güçlendirdi homeopati ilaç ya da homeopati, alternatif ilaçı. Biz immün sistemi güçlendiriyor diye bünyeyi bütün olarak güçlendiriyor. Peki. Çünkü bünyenin hastalanmadığını görüyor. Bü, Buna dair onu soracağım peki. çalışmalar tamam, var. hiç falan Bünyeyi güçlendiriyor. Evet. Bu nasıl saptıyorsunuz bunu? Bünye nasıl Hani hastalanmamak mı? Daha bu... sonra hastalanmıyor. Yani biz bir migren yani, hastasını tedavi ediyoruz. Mesela benim yıllardır hmm. migren ilacı kullanan hastalarım var. Ya da yıllardır astım ilacı kullanan hastalarım var. Bu da e, bireye göre bireye göre değil mi? Yani Hayır. Bunu gösteren klinik çalışmalar tamam. da var. Yani mesela sizin uyguladığınız bir tedaviyle Hı -hı. migren ağrısından kurtulan, yıllardan beri migren evet. ilaçları alıp sürünen evet. ama e, sizin tedavisinden kurtulan insanlar var. Her migren tedavisi uyguladığınız kurtuluyor mu? Şu soruyor? Şu evet. niyetten soruyorum. Benim e, bitmez tükenmez bir belirli dönemlerde özellikle akşamüstü ve birazcık içki içtiğim zaman oluşan bir Başarım vardır. Bir gün e, ben çok fazla ilgilenmiyorum. Cahilim bu konuda. Hı hı. Bir homeopatiye çok seven ve çok uygulayan bir arkadaşım... ...beni zorlan bir homeopata götürdü tünel taraflarında. E, i̇şte ücretimi ödedim e, ve tedavi hı. verdi. Homeopati tedavisine girdim ben. E, bir ay sonra hiçbir işime yaramadı. E, yani demek ki homeopati de bazı insanlarda işe yarıyor... ...bazılarında yaramıyor. Aynı... <gülüyor> ...klasik tıpta olduğu gibi. Yani ben hep Şimdi şöyle... E ...klinik çalışmalar var bu konuda. Eğer o klinik çalışmalara bakarsanız şöyle bir şey hmm. görüyorsunuz. Yani homopatik ilaçlarını doğrudan... E Karşı, yani bizim uyguladığımız anlamıyla karşılaştırmak zor. Çünkü bünye tedavisi şu demek. Biz bir hastaya geldiği zaman yalnızca baş ağrısı için değil. Aynı zamanda işte deri döküntüsü, kabızlık e, ya da e, duygusal şikayetleri için ya da tıbbın kabul yani hastalık kabul etmedi duygusal durumlar için. Mesela işte cimrilik, hasetlik, kıskançlık. Peki bunun hepsine kadar ayrı oluyor pati Hayır vermiyor. hayır aynı ilaç. Çünkü bu bir bünye. Yani biz öyle Tek ilaçtan, ilaçtan her biliyoruz. derde deva gibi oluyor. Tabii 3000 ta, tane o ilaç Hı. tanımlıyoruz. Ve yani bu yaşadığımız 150 yıl içinde bu ilaçların klinik çözünür yapıldığı geldik. ve etkileri gösteriliyor. Peki. Bu bünye etkilerini göstermek mümkün. Şunu söylemek istiyorum. Tabii ki bu demek değil ki siz bünyeyi bir seferde tanırsınız ve doğru Anladım. ilacı verirsiniz. Yani biz bir buçuk iki saat süren bir hastalık görüşmesi yapıyoruz. Ba bana yapıldı bu. Yani çok evet. fazla sorun işte sorun nerede doğdun, nerede yaptın falan gibi yani kişisel hani normalde bir tıp ekibinin sormayacağı ayrıntılı bir anamnes tırnak içinde alındı. Şey Müzik nasıl vereceğiz? Cam, Söyle. Sonra sorayım Sonra. o zaman. Sonra sorsun bir türkü sorusunu. Ama biz Suat Masi'yi dinleyelim. Cezayirli bu genç sanatçıdan gir. En tesisini parçaya kulak veriyoruz. <gülüyor> 94.9 Açık Radyo'da 22 Mart 2013 günü önce sağlık programındayız. Suat Masi'den dinledik Gear Enta ismi klasik parçasını seslendirdi ve biz uzman doktor Günur Başar'la homeopati'yi konuşuyoruz. Betül Gül Söz ee, Ben sustum Şey evet sen çok konuştun evet, artık. <gülüyor> yok yok gerçekten aslında hepimizin yok, aklında olan şeyleri hepimizin <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> aklında olan soruları sordun. Ee, şimdi hani acaba homeopatide kullanılan tedavi yöntemi işte doğal ürünlerle yapılan tedavi bir inancı gerektiriyor mu açısından Yok, diye evet. bir soru akla gelince şeyi geldi. Ee, hani hayvanlarda veterinerlikte homeopatinin kullanımı var mı? E veterinerlerde çok geniş oranda kullanılıyor ve veterinerlikte gerçekten inanmayacaksınız ama antibiyotiklerden daha iyi alıyorlar. <gülüyor> yani Ölçümünüz ne onu bilmiyorum ama yani Yok, veterinerlikte çok iyi aynı şeyi aynı şekilde ölçüyoruz. Hayvanlarda ölçmek daha kolay. Çünkü dediğim gibi birebir karşılaştırmak daha kolay. İnsanlarda yapılan klinik çalışmalarda biz şimdi uzun bir hasta görüşmesi yapıyoruz diye söylemiştim. Yani iki hmm. saate varan. Artık biz de bir analize yapıyoruz. Çoğu zaman bilgisayar programını kullandığımız Hı -hı. bir analiz Hı -hı. üstelik bu. Hı -hı. Ve hiçbir e, tanı yöntemini kullanmıyoruz diye de bir şey yok. Ama bana gelen hastaların çoğuna zaten o kadar çok tahlil yapılmış oluyor ki benim ilk bir şey istememe Şimdi, gerek kalmıyor. Oralardaki bu, bu. Oralarda abiyuz yani kötü kullanım, abartılı kullanım, yanlış kullanım falan konusunda e, Var bir de yüzdüz yüzdüz bun teşhisi buna dayanıyor. Yani tabii, siz hani biyokimya laboratordan çıkan sonuçta bir şey görürseniz teşhis koyuyorsunuz. Ama Peki, bu, bu çok dayanıyor. doğru yani bir biyokimya pardon işte, bir biyokimya da e, atıyorum kolesterol lipid ya da transaminazlarınızın yüksek olması eşittir. Şu hastalıktır. Bunu, bu yaklaşımın çok yanlış olduğunu onu evet. biliyorum zaten. O yani konuda hiç itirazım yok. <gülüyor> Çünkü <Evet. gülüyor> yani işin için antibiyotikler girince biraz oradan da merak ediyorum. Yani enfeksiyon hastalıklarının tedavisinde homoepatinin yeri nedir? Ya bu dediğim gibi... Ee... Yani o mikroba yakala, o mikroba tepki gösterilmesinin bünyesel bir nedeni olduğunu düşünüyoruz biz. Dolayısıyla bünyeyi tedavi ederseniz çok daha dirençli bir hale getirebiliyorsunuz Ama bünyeyi. hastalığa yakalanmadan önce o zaman. Yok hasta Biz ancak semptom görünce ilaçlıyoruz. Yani, yani bu koruyucu bir alan değildir. Biz nerede yani mikro... hata yapıyoruz biliyor musun? Yani bir antibiyotiğe alternatif bir homeopatik ilaç varmış da hangisi daha iyiymiş hangisi üstünmüş diye. Böyle yaklaşırsak eğer bir yere varamıyoruz galiba. Evet. Değil mi? Yani biz aslında biz şöyle daha bir farklı şey yaklaşıyoruz. Yani, yani antibiyotik ve bakteri ilişkisinin bizim bildiğimiz o klasik ilişkinin dışında yeni bir ilişki olduğunu düşün. Tamam ama şimdi ki, olduğunu anlamaya ki Gündür Hanım diyor ki <gülüyor> e, Şimdi zamanımız var. E, e, ben şöyle evet, bir şey söylemek e, istiyorum. Evet, evet, e, şimdi e, dediğim gibi insanların bünyesel olarak eğimli olduğu şeyler var. Bunlar yalnızca fiziksel olarak değil. Yani duygusal olarak da zihinsel olarak da bazı şeylere eğilimliyiz. Yani bazı insan daha titizdir. Bazı insan daha kolay e. üşür. Bazı insan işte elma yemeyi sever. Bazı insan hiç yemez. Bazı insan E, i̇ki litre su içer bazı hiç içmez bunlar bünyesel özelliklerdir ve önemli bir şey gösteriyor dünyaya dair. E, bunlardan yola çıkarak hani bu insanın nasıl hastalanacağını anlayabilirsiniz. Gene de biz böyle bir tedavi yapmıyoruz. Yani önce semptom görmek gerekir ve semptomlar dediğim gibi enfeksiyon aslında mide hastalığında da aslında da herkesin farklı semptomları oluyor. Yani biz doktorların hiç sormadığı sorular soruyoruz. Yani bu işte gece mi kötüleşiyor işte sağınıza yatınca mı iyi geliyor Ee, işte ne bileyim başınızı düşün evet, altına sokarsanız oldu. iyi mi iyi geliyor işte e, soğuk hava mı iyi geliyor ya da kötü bütün bunları soruyoruz. Yani bunların etkisini görebilirsiniz. Homeopati kitapları bu semptomlarla dolu ve bunlar yani 200 yıl önce yazılmaya başlamış, hala da yazılmakta olan bir kitap. Kitaplar çünkü homeopati de gelişmekte olan bir alan tıp gibi. <Gülüyor> ve Avrupa'da işte insanların %52'sinin çocuklarda daha yüksek homopatik tedavi kullandığını biliyoruz falan bizim Tarihsel dışında, bir süreçten dışında, bari yalnızca orada değil. Yani Ayurveda'nın beşiği olan Hindistan'da bile en çok kullanılan alternatif tedavi Yani Avrupa, bizde genellikle her şeyde Avrupa ve Amerika'da kullanılıyor. Ne kadar iyi değil mi? Bakın derler. Hani Amerika <gülüyor> Yok, Birleşik Devletleri, ne kadar paranoayak ve e, hani, çünkü e, ilaçlar e, çok kücüktür. Yani Türkiye'ye gelmemesinin bence önemli nedenlerinden bir tanesi bu doktor için emek gerektiren bir alan. Hem öğrenmek hem uygulamak açısından. Yani bir hasta iki saat ayırıyorsunuz. Kaç? hasta bakabilirsiniz Peki, günde. Peki bir hekim mesela Fransa'da, Almanya'da, Avrupa <gülüyor> ülkelerinde bir hekim hem klasik tedavi hem homoeopatiyi bir arada kullananlar var mı? Yoksa homoeopatlar ve... Zaten ha, ha, siz buna. öneriyorsunuz ama evet. e, genelde baktığınız zaman böyle homoeopatlar ve klasik tıp hekimleri diye ayrılır şimdi mı? Şöyle, bir kamplaşma şöyle... mı var? Herkes kendi menfaatini mi? ilaç çalışıyor. firmalarının körüklediği bir kamplaşma var bence ama onun dışında... E burada yani da homoeopati dokti... firmalarına vardır. Yok mu? Yok homoeopati firmalar öyle çalışmıyorlar çünkü. Homeopati... Niye? Daha şimdi daha homeopati... <gülüyor> şimdi homoeopatik ilaç bunlar e, atom altı dozlar olduğu için aslında homoeopatik ilaç üretilen yerde kimyasal ilaç üretilemez. Dolayısıyla homoeopatik ...İlaç firmalarının hiçbiri kimyasalara hiç üretmez. Aynı firma değil, biliyorum Evet, evet, evet ve de şeydir... ...yani homopati her zaman jenerik ismiyle kullanılan bir şeydir. Yani <gülüyor> Doğru, ben e, mesela eczaneye girer, ...arnika alırım ve kimse bu Neeso'nun arnikası... ...Borla'nın arnikası, Borla'nın arnikası... ...bunla klinik çalışma yaptı, ötekinden yüzde sekiz buçuk... ...daha iyi, ora çalış, iyi sonuç aldık demez yani. Böyle bir alan değildir. Reklam yapılmaz, doktora... ...müvessil gönderilmez... Tümüyle farklı şey... O yüzden de en büyük homopatik ilaç firmaları bile ki biz bu kongreye davet ettik bir ikisini... Son derece dünya ilaç endüstrisi ölçeğinde son derece küçük firmalardır aslında. Evet, 3000 evet. tane ilaç üreten bir firma bile yani bir Kanka tane aspirin var. üreten kadar kar, kar etmez. Hayır, kar, kar, bu, Dolayısıyla bunlara, ilaçlar ucuzdur, doktor yani. için zordur yani o yüzden... Şey ama, bir ülkede yayılması e, zor zannedersem. Sağlık, sağlık politikalarımıza göre zaten hiç mümkün görünmüyor. İki saat bir hastaya nerede ayıracaksınız? Şimdi <gülüyor> beş dakika filan biliyorsunuz süre. Evet, evet. Performans ama, sistemiyle. E, doğru yani dediğim gibi uygulanmasına dair pratik sorunlar var homopatinin. Ve klinik çalışmalarda da yani o alanda en çok etkili olduğunu bildiğimiz yani başarı ağrısı mesela beş yüz tane ilaç vardır homopatide. İşte için içinde en az otuz kırk tane vardır. Bunlardan hasta en uygun olanı seçeriz biz o görüşme sorunu sonunda e, ama e, böyle seçilmeyip de istatistik olarak en çok kullanılanı e, verilerek yapılan çalışmalarda Biz diğer tıbbi ilaç kadar etki görüyoruz. Yani %70'e varan etki görüyoruz homopatik ilaçta. Siz eğer hasta, bütün hastalarla görüşme yapıyorsunuz ama işte bir kısmında görüşmeye rağmen plasebo veriyorsunuz. Diğerinde o hastanın gerektirdiği ilacı seçerek verirseniz yani tek bir ilaç değil. Çünkü ilaç çalışmaların hep bir ilaçla bir ilaç karşılaştırılır. Hı, tek yani. bir ilaç değil de o homopatik ilacı e, e, gereken homopatik ilacı verirseniz o zaman %90'a varan bir iyileşme görüyoruz. Yani ilaç tıbbi ilaçta hiçbir zaman görmediğimiz onun üstünde bir iyileşme görüyoruz. Ve ben bunu pratikte görüyorum ve aslında da dedim ki yani e, Avrupa'da işte e, European Committee for Homopathy var. E, Avrupalı e, homopat doktorların sitesi o. O için sitesine girerseniz yığınla dökümantasyon ve yani... klinik çalışma görürsünüz. Yani bu çok iyi araştırılmış tıpta da bilinen bir alan. Ve ayrıca biz birlikte kullanmayı öneriyoruz. Şöyle yani Hanim'ın da zamanında demiş ki zaten bir abse varsa açılmalı. Bir tümör varsa çıkarılmalı. Bir kırık varsa yerleştirme Bunun yerine geçebilecek bir şey değil omopati. ama bunları yaptığınız zaman bir de homopatik ilaç verirsiniz yani işte dokuyu iyileştiren Doğru. bir ilaç Ee, ...tekrar hastalanmasını engelleyen bir ilaç... ...o zaman hastanın çok daha iyi iyileştiğini... ...şunu sormak istiyorum... Homopati, ...dünyada homoepatlar daha doğrusu... ...yani hekimler midir? ...ya da hekim dışında da uygulanır mı? Var, yani şöyle... E, ...Fransa'da, Almanya'da naturopati okulları var... ...genellikle orada temel branş homoepatidir... ...artı fitoterapi ve... E, ...naturopati... Naturopati. Naturopati. Ve bunlar çok yaygınlar. Yani Almanya'da hayat praktiker doğal tıp uzmanı yetiştiriliyorlar. Fransa'da da var. Amerika'da da var. Eyalete göre değişiyor. Doğal hani tıp uzmanı. ama tıp fakültesi mezunu değil. değil. Hı -hı. Ama onlar iki sene anatomi fizyoloji okuyorlar. İki sene de bu alanları okuyorlar ve Hı -hı. bayağı tıp konusunda bilgi sahibi oluyorlar. Ya da bazen bir branşı seçip yani homopati alanında ya da ne bileyim akapunktürde mesela Hı -hı. uzmanlaşabiliyorlar. Hı -hı. Bizde nasıl peki şu anda? E, ...şu anda yok. devlet... Yani ...doktor dışına tedavi veren bir şeyi tanımıyor... Hı hı. A, ...bir sistemi... E, Ve biz hani doktorların da homopati uygulamaları için çünkü yakında bu ilaçlar Türkiye'ye gelecek dediğim gibi. Yani kapıda bekliyor hani şu anki duruma bakarsanız. Ama bu ilaçları böyle tıp gibi uygulamaktansa bu söylediğim biçimde uygularsanız çok daha fazla fayda görürsünüz. Özellikle bununla. Bunun Elbette özelliği o zaten yani o zaman evet. önemini yitirmek. Evet yani. ödemen tıp ilacından çok bir Aynı, aynen, Ama yani sonuçta birisi bunu önerecek yani homopati bilen. Değil mi? Bu evet yani o yüzden olan... e, ben özel hastanelerde çalışan homopatlar da var aslında yani hmm. yurt dışında da öyle hastanede çalışan birkaç tane homopat oluyor İnsanlara bu tedavi öneriliyor yani siz işte biz veriyoruz hani size tedavinizi ama kanser hastasına bile istiyorsunuz bir homopat görebilirsiniz deniyor. Ee, ve böyle bir işbirliği alanının aslında oluşturulması. Bunun için de doktorların homopati hakkında bilgi sahibi olması lazım. Peki, homopati ilaçlarını üreten firmalardan bahsettiğiniz çok var ama daha mütevazı. Bunların mesela propagandası falan var mı? Giden yok yani hayır, çok şey öyle bir şey yok. İlginç. Çünkü evet. homopatik ilaçlar zaten homopati eğitiminde anlatılan ilaçtır. Onlar bir ilaç olmadığı için bir bünye tipi anlatıyorsunuz her ilaçla aslında. Biraz ilaçlara bilgi verip verip vermek istemişsiniz. Mesela Sizden anlatayım. Edelim. Diyelim ki e, işte mesela arsenik homopatide bir ilaçtır Hı -hı. ve biz arsenik tipi olarak arsenik akut bir ilaç olarak kullanabiliriz. Biz remedi diyoruz buna çünkü gerçekten evet. ilaç karşılığı olmuyor. E, yani Ee, ...homopatin şöyle bir etkisi var... ...o madde bir zehirlenme tablosu oluşturuyorsa... ...o zehirlenme tablosundaki belirtiler için... ...bu ilaç kullanılabilir. de verdiğiniz zaman ilk önce ishal evet. görürsünüz. Dolayısıyla akut ishaller besin zehirlenmeleri için bizim hani düşük bizim düşüncemizde düşük doz çünkü bu doz miligramla ilişkili bir şey değil ilacın evet. muamelesiyle ilişkili bir şey e, düşük doz arsenik bunun için tedavi edici oluyor ama asıl yapısal arsenik tipi olarak biz mesela işte daha korkuları olan e, güvenlik endişesi olan her bu yüzden de her şeyi yerli yerinde isteyen titis işte ne bileyim e, parayla ilişkisi gayet kuvvetli olan tutumlu evet. e, artık çok işi ve genellikle geceleri semptomları kötüleşen Ee, özellikle de mide bağırsak semptomları olabilir ama sinir sistemi semptomları da olabilir. Başka yani astım falan birçok semptom olur arsenik. Hepsi gece kötüleşir. En önemli hmm. özelliği odur ve soğukla kötüleşir. Öyle bir bünye için yüksek doz arsenik de tedavi edici olabilir. Hastanın semptomu ne olursa olsun. ister astım hmm. olsun, ister obsesif bozukluk olsun, ister panik atak olsun. Bunlar için de tedavi edici olabilir. Yeter ki siz o bünyeyi Görün Duydum. yani bu tıptan tümüyle farklı bir yaklaşım. Yo tamam farklı değil bakın <gülüyor> inanılmaz keyifle dinliyorum sizi. Sonunda bilaf Teşekkür ediyorsunuz <gülüyor> o zaman da itiraz etmek duygusu uyanıyor bende. Doğru, mesela ben dedim, dediğiniz, dediğiniz şey şu. Şey, çok idealist yaklaşıyorsunuz e, diye. Belki de yani haklı olabilirsin çünkü e, tıp mesela böyle yaklaşmıyor diyorsunuz. hayır. ...birçok tıp doktoru... ...Türkiye'de olsun, yurt dışında olsun dediğiniz gibi... ...sizin eleştirdiğiniz gibi yaklaşıyorlar... ve ...ben de bunun yanlış olduğunu düşünüyorum... ...ama zaten yapmaları gereken... ...o klasik tıp yaklaşımında da... ...böyle... ...hastalık var yaklaşımının olmaması... ...hasta varın... ...bu kavramın, bu konseptin tekrardan gündeme gelmesidir... ...yani... İkimiz de şu andaki durumu eleştiriyoruz ama çıkış yollarımız benim hani şimdiki durumu düzeltmek sizinki yeni bir yöntem. gibi. Peki bunlar eczanelerde mi satılıyor yeni dünyada? Yeni bu tıptan daha tabii. eski bir yöntem. Yani biz ilaçlarla ilgili şeyleri elli yıldır biliyoruz mesela en fazla. Ee, tabii tabii. Ama altmışlardan yani, yani. yani. <gülüyor> <Evet, evet. gülüyor> sonra hızla inmek kazandı. Eczanede mi ve satılıyor ve abi, diğer da. ilaçlarla birlikte kullanımı var mı? Var. Evet yani diğer ilaçlarla birlikte kullanabilirsiniz. Yani çok yüksek doz e, ne bileyim kemoterapetik, e, kortizon falan alırsanız o monopatik etkisini azaltabilirsiniz. Doğru ama gene de birlikte kullanılabilir. Peki sizin derneğiniz ne tür çalışmalar yapıyor? Ben biraz da onu sorayım çünkü birkaç hmm. dakika kaldı zannediyorum. Evet şimdi derneğimiz bir eğitim ya, veriyor aslında. Ee, yani insanlara... Homopatiyi bilgilendirmek yolunda bir yıl seminer veriyoruz. Ama ayrıca daha profesyonel homopat yetiştirmek anlamında da doktorlara, eczacılara ve ilgilenen insanlara uzun süreli seminerler verebiliyoruz. Ve işte şimdi bu seminerlerin Sağlık Bakanlığı tarafından da onaylanmasını istiyoruz. E, artı işte şu anda bu kongreyi düzenledik ve hani bu e, tıp camiasını bilgilendirici bir şey olacak evet. diye düşünüyoruz. Ee, ve belki homopatiye yaklaşımları değişecek. Ee, belki. yani Çünkü bir dok ben de kendimle doktor olarak bir hastanın şifa bulması amaç aslında. Yani ben kendi işimi yalnızca ilaç yazan ya da yalnızca homopati. Ben de homopatiden başka şeyler de yapıyorum. Yalnızca homopati yapan biri olarak görmüyorum. Ama bu ara işiniz elinizin altında işinize yarayan bir araçsa bunu kullanırsınız. Ve bunun biz çok işe yaradığını görüyoruz. Bütün dünya da bunu görüyor. Yani Nefes, niye kullanılmasın? yani ne kadar yıllık bir tecrübeniz var? Ne kadar 10 yıla süredin? yakın bir yıldır e, bak, sonuçlar evet. çok iyi diyorsunuz bu alanda. Evet. Evet. Yani, tıp, yani aynı hastaların tıbbi hı hı. sonuçlarını bildiğim için evet. ondan daha evet. iyi diyorum. Evet. Peki e, ilave etmek istediğiniz herhangi bir şey var mı? Çünkü ben konferansı biraz programına değinerekten yinelemek istiyorum. Ama size vermek istediğiniz mesaj varsa... Ya ben bu fırsatı verdiğiniz için çok teşekkür ediyorum gayet iyi ee... konuşmak efendim 12-14 Nisan 2013 İstanbul'da Taksim'de Santral Palası Oteli'nde 1. Uluslararası Homeopati Konferansı var hem Homeopati Derneği hem de toplantıyı düzenleyen e, derneği başkanı olarak da görev yapan Sayın Uzman Doktor Gülur Başar e, konuğumuzdu bugün e, bu e, konuyla ilgilenenler e, 12-14 Nisan'da İstanbul'da gerçekleştirilecek bu toplantının e, programını e, Homeopati Derneği'nin web sitesinden homeopatiderneği.org oradan bulabilirler ama toplantıda hemen belirteyim. Kişiye özgü şikayetlere holistik yaklaşım, homeopatiye giriş, geleceğin tıbbı yeni perspektifler, bugünün Avrupasında homeopatik tedavi, ezanelerin de homeopatik ilaçlara yer açılması, açması, homeopatikte hasta hakları, hasta görüşmesinin önemi ve ayrıcalığı ki kendileri de belirttiler, hasta görüşmesinin çok daha farklı olduğu tarafından ve da olması gerektiği gibi oldu. E, Türkiye domenopatik ilaçların ruhsatlandırılması Sağlık Bakanlığı'nın konuşmacısı e, söz alacak bu alanda demek ki Bakanlığın da ruhsatlandırma konusunda epey adım attığı ya da evet. atmakta olduğunu görüyorsunuz. İlaçı ve eczane evet ilaçların ruhsatlandırması gibi bir takım e, e, konular ele alacak. Kuponopati gerçekten ne demektir gibi İlgilenenler hem e, derneğin e, sitesinden e, bu konuyu e, ele alabilirler hem de dinleyebilirler hem de e, bilgilenebilirler e, bu <gülüyor> konuda ben de telefonumu kapatamıyorum <gülüyor> <gülüyor> Ay, sen bize telefonlarınızı e, kapatın diye evet, sıkı sıkı temliydin ben böyle bir hata yaptım özür dilerim peki tekrar teşekkürler efendim <gülüyor> ben çok teşekkür için. ediyorum bu Sağ aynı olun. Olun. konu bugün benim derste başıma geldi ben derste böyle hızlıca söyleyeyim herkes telefonunu kapasın aman çok ayıp filan derken derste benim telefonum çalmıştı <gülüyor> e, çok teşekkürler geldiğiniz için bilgilendik yeni bir konu hakikaten hepimiz için Ee, teşekkür ediyoruz katıldığınız için. Evet. E, tekrar e, sizlere Bu arada ederken... ben yine Teknik Masa'da Mert Öztekin'e çok teşekkür ediyorum. kalp okumuş. Sayın eee destekçimizle de teşekkür ediyoruz ve sizleri Didem e, Didem Gökalp galiba. Türkçe Dilem, Dilek bilemedim Sayın Gökarp Okumuşa. Hı hı. E, Türkçe Kürtçe ve Arapça Seslendirecek bir halk şarkısıyla baş başa bırakalım. Parçanın adı Medet Büyük Bosna'da seslendirenlerin Kardeş Türkler olduğunu düşünüyorum. Hepinizi iyi hafta sonları hoşçakalın İyi hafta sonları hoşça kalın. Sonları, hoşça kalın. Ey ya Hudaya hay ya khuda ya, ya rab tu zani zani hay ya khuda ya, ya rab tu aziz aziz aziz khuda Świętym açtık szczęśliwym kierunek, szczęśliwym kierunek, szczęśliwym kierunek, szczęśliwym kierunek, szczęśliwym